Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'in 24. sayfasında Bakara suresinin 168. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz Rabbim Kur'an'ında neden bahseder diye soranlara deyin ki yürüyüşümüzü düzenler Kur'an konuşmamızı düzenler Kur'an Evlere vardığımızda kapı çalmamızı öğretir Nur suresinde Kur'an. Yediklerimizin temiz olmasını bize anlatır Kur'an. Aynı zamanda halal olmasını öğretir Kur'an. Anne babaya öf dememeyi öğretir Kur'an. Komşulara iyilik yapmayı öğretir Kur'an. Kendisine Allah'a nasıl kulluk yapacağımızı öğretir bütün dünyadaki devletlere ve milletlere Nasıl merhametle bakmamızı da öğretir Kur'an Bu ayette Rabbim Ya eyyühen Ey insanlar diyor İnsanlar deyince Şu andaki 6 milyarın tamamı girer buna Irkı ne olursa olsun Bölgesi ne olursa olsun Dili ne olursa olsun Dini ne olursa olsun Ey insanlar kulu mimma fil ardı Yeryüzünde olanları yiyiniz Ama nasıl Halalen Halal olarak Tayyiben Temiz olarak yiyiniz diyor Hani günümüzde Yiyecek, içecek ve kullanılacak malzemelerimizin temizliğine dikkat konusunda televizyon programları yapılır. Eşyanın temizlenmesi, kaplarımızın temizlenmesi konusunda epeyce eğitici programlar var. Temizliğine dikkat programları var ama halallığına dikkat programları yok. Ben hiç görmedim. Halbuki Rabbim ayet kerimesinde önce halallığına dikkat edin, sonra temizliğine dikkat edin diyor. Hani yemek yapmasını öğreten bir hanım salata yapacak, marulun nasıl yıkandığını gösteriyor. Çeşmeyi açıyor, marulunuzu böyle yıkayacaksınız, domatesinizi şöyle yıkayacaksınız diyor. Güzel şey, onu öğretmek güzel. Ama Gömül ister ki ayete uygun olarak, bu marulda, bu domateste, bu salatalıkta, bu elmada, bu ekmekte, dünyanın öbür tarafından da olsa, bir insanın haksız yere akıtılmış bir damla kanı da olmamalıdır. Alın teri de olmamalıdır. Yani haram karışığı olmamalıdır. Halal olmalıdır. Dikkat edin. Hanımlar beylerine, beyler hanımlarına Bey veya hanım yediğimizde haram olmasın. İçtiğimizde haram olmasın. Giydiğimizde haram olmasın. Evimizde haram olmasın. Arabamızda haram olmasın. Birinci derecede buna dikkat edeceğiz. Yediklerimizin temizliğine dikkat edemesek ne olur? Doktorlarımız der ki hastalanırsın. Hastalanınız ne olur e biraz acı çekersin. Ne kadar acı çekerim? E, belli olmaz. Bir sene de götürebilir veya iyi olursun, veya kalıcı bir hastalık olabilir Ne kadar uzunu e 100 yıl e, 100 yıl biter Ama yediğimiz haram olursa O çok uzun seneler yanmayı gerektirebilir Onun için Rabbim diyor ki Yeryüzündekileri halal olarak yiyiniz Ve temiz olarak yiyiniz diyor ''Ve lâ tettebû şeytan, ''Şeytanın adımlarını izlemeyiniz.'' ''Şeytanın adımlarını izlemek ne demek?'' ''Şeytan daha ziyade bu halallığı konusunda önümüze geçer.'' ''Alıver canım.'' ''Her yeğe alıyor.'' ''Yani bir sen mi kalacaksın?'' ''Sende al.'' ''Hani bir yetkili dört tane memur rüşvet alıyor.'' ''Dört kişiyiz üçü alıyor.'' ''Ben almıyorum.'' diyor. O üçü baskı yapıyor, sen de alacaksın kardeşim. Ben almazsam siz böyle üçümüz bölüşüyorsunuz. Hani bir 100 lira olsa, 33-33 e, bölüşürsünüz. Ben de alırsam 25, yani sizin zararınıza olmaz. E, sen almazsam biz rahatsız oluyoruz. Diyorlar. Bunun da şeytanı oğlum al ya. Bak tayini çıkarıyorlar, tayini çıkarıyorlar onu oradan, başka yere arkadaşlarıyla uyumsuzluktan dolayı başka yere tayini çıkmıştır. Şimdi şeytana diyor ki oğlum bak almazsan hem paradan oluyorsun hem de bulunduğun yerden bu kış gününde tayin çoluğu çocuğu arabanın üstünde eşyaını doldurup götürmek o koltukların giderken bir sağ çengesi bir sol çengesi bir sağa bir sola gidip gelecekler ıslanacaklar, çocuklar üşüyecek, okulların nakli, tayini bilmem bir sürü şeytan sana vesvese veri veriyor. Rabbim diyor ki, ne olursa olsun, haram işlemeyeceğim. Şeytan senin dediğini tutmayacağım. Bu benim aklıma getirdiklerini hiçbiri benim için geçersizdir. İnne hula bin, O sizin düşmanınız diyor Rabbim. Şeytan sizin düşmanınızdır. Onun adımlarını izlemeyiniz. Inna mai murukum bi su'i vel fakhshai ve entagulu alillahi ma la ta'lemun. O yani şeytan size kötülüğü, cimriliği, çirkinliği emreder ve Allah Celle Celaluhu hakkında bilmediğiniz şeyleri Söylemenizi ister Diyor Ve izâ gîle lehum İttebiû mâ enzelallâhu Kâlû Vel nettebiû mâ elfeyni Aleyhi âbâ'ına Onlara yahu etmeyin Eylemeyin gelin Allah'ın indirdiğine uyun Yani Kur'an'a uyun denildiğinde Bakınız insanlar var Aramızda çok az da olsa Hani yüzde 98'i Müslümandır diyoruz ya, arada bazı insanlara da şöyle deseniz, gelin, Allah'ın indirdiğiyle amel edelim, ona uyun denildiğinde, onlar şöyle derlermiş, hayır, biz atalarımızı ne üzere bulmuşsak, biz ona uyarız. Rabbim de diyor ki, evkane كَانَ آبَاهُمْ لَا يَاقَلُونَ شَيْئًا وَلَا اِحْتَدُونَ ''Ya ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yolda da değillerse ne olacak?'' ''Ve meselüllezine keferû ke meselüllezi yen'igu bima la yesmehu illa duaen ve nidâ'' ''Summün bükmün umyün fehüm la ya'qilûn'' Allah'ın kitabına bu kulak vermeyen bu insanlar, bu kafirlerin durumu çoban bağırdığında duyan hayvanların durumuna benzer diyor onlar yani o kafirler sağırdırlar dilsizdirler ve de kördürler diyor Allah Celle Celaluhu onlar Kafalarını çalıştırmazlar. Akıllarını çalıştırmazlar. Gelin ayetlere uyalımın denildiğinde ya biz atalarımızın gittiği yoldan gideriz abi diyor. Ya gelin bir dinleyin. Dinler de nasıl dinler? Hani atasözümüz var. Koca koyunun kaval dinlediği gibi dinler diyor. Ayet aval kelimesini kullanmıyor da. Hayvanların çobanın sesini Dinlediği gibi dinler Diyor Koca koyunun kaval dinlediği gibi Dinler ama anlamaz Niye? Gönül gözünü kapattı gayri Hani baştaki gözünü kapatınca Adam dışarıdaki aydınlığı Görmemesi gibi bir şey bu Burada Rabbim bir de Sağırdırlar Dilsizdirler Kördürler diyor Hakkı işitmezler, doğruyu söylemezler, doğruyu da görmezler onlar. Yani şu bedeni özürlüler kastedilmiyor. Bedeni özürü olmadığı halde inkarcılık yapan insanlara söylüyor burada Rabbim. Bu ayetlerden hareketle bizim ilim adamlarımız, insanın organları arasında, duyuları arasında, bu beş duyu arasında, görmek mi daha önemli, duymak mı önemli sorusuna, duymak daha önemli demişler, değerli tefsircilerimiz. Yani bir insana, sorulsa, bak, gözün görmesi mi alınsın, kulağın duyması mı alınsın, biri alınacak, hangisi alınsın denilse, insanlarımızın çoğunluğu, kulağım gitsin de gözüm görsün der. Halbuki, Gözü görmediği halde çok güzel okullar bitiren çok iyi makamlara gelen insanlarımız vardır Türkiye'de binlerce gözü görmediği halde hafız olan Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezber eden insanımız vardır Benim bazı tanıdıklarım var bürokraside üst düzeye geldiler Gözleri görmüyor üniversitesini bitirmiş işini de çok iyi yapıyor ...genel müdür muavinliği yapıyor... ...hem de çok güzel işini yapıyor... ...beş vakit namazını kılıyor... ...hatta ben bir namaz kıldırdığımda... ...benim arkamda müezzinlik de yaptı... Ee, ...çok güzel yerlerde... ...güzel hizmetler veriyorlar ama... ...kulağı duymayanlardan... ...böyle bir yerlere gelen görmedik... ...ben görmedim veya... ...yine görenler vardır da... ...ben görmedim ve ben duymadım... Onun için duymamız daha önemli bizim. Çünkü hani son dönem yazarlarımızdan bir tanesi gözleri uzun sene görmedi ama durumu herhalde iyiydi ki Fransızcayı okumasını bileni ücretle okutturuyordu istediği kitapları. Osmanlıca kitapları yine ücretle okutturuyordu. İngilizce kitapları İngilizce okutturuyordu. Bugünkü alfabeyle yazılmış kitaplarda Yine okuyuveren insanları vardı Parasını veriyordu O kitapları okutturuyordu Ama kulak duymazsa Daha kötü En kötüsü de Şu kulağımız şu gözümüz değil Gönül gözümüz Gönül kuza kulağı Ve gönül dili Kapalı olanlar Onlar kafirler Yoksa şu Mesela benim tanıdığım biri hemen hemen haftada bir defada gördüğüm biri var. Hem kulağı duymuyor, hem dili söylemiyor ama okuma yazmayı öğrenmiş, liseyi bitirmiş, beş vakit namazını kılıyor. O. Fakat zor tabii. Yine gözü gözü görüyor ama kulak duymamak daha kötü. Ama bunlar iman ediyorlar. Hatta daha önce ben bahsettiğimi tahmin ediyorum. Bir konferans verdiği, düzenli ders yaptığım bir salona bir gün 50 bastonlu bastonlu insanlar girdiler. Benim sohbetimin bitmesine doğru. Hayrola dedim siz kimsiniz, nereden gelip nereye gidiyorsunuz? Hocam sizden sonra biz burada Kur'an dersi veriyoruz dediler. Kabartma usulüyle musaf getirtmişler. Biri okumasını yazmasını çok iyi biliyor yani okumasını iyi biliyor, diğerlerini de Öğretiyormuş orada, sen okumasını biliyorum, biliyorum ben dedi, ben hocalık yapıyorum, oku bakayım dedim, bak burası ezberindedir, geç şurayı oku dedim, bir kocaman bir yeri açtım, oradan da güzel okuyuverdin. Azmettikten sonra her şey aşılır ve biz her halükarda Allah Celle Celaluhu'ya şükretmeye devam edeceğiz. Ya eyühellezine amelu amenu kulu min dayibati ma razaknakum bashkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ey iman edenler Allah'ın size vermiş oldu, bizim size vermiş olduğumuz rızıklardan temiz olarak yiyiniz Allah'a şükrediniz eğer yalınız Allah'a kulluk yapıyorsanız Allah'a şükrediniz. İnne ma harrama aleykumul meyte ve'd-deme ve'l-lahm el-hindiri ve ma uhilla bihi liğayril lahi. Fe men durra gayra baghin bela adin fe la isma aleyh. İnallaha gafurur <gülüyor> rahim. 173. ayet-i kerimede Rabbim diyor ki, bize haram kılınanları da bildiriyor. Size leş haram kılınmıştır. Hayvan kendiliğinden ölmüşse ona leş diyoruz biz. E, son günlerde Batı'da olan, e, yani Avrupa'da olan Müslüman kardeşlerimizin bir sorunu, soru olarak... Diyaneti soruldu, çeşitli hocalarımıza soruldu. Diyorlar ki onlar hocam kesilen hayvanı bunlar bir elektrik şoku vererek önce öldürüyorlar. Tabi orada soran kişi de işin mahiyetini bilmeden soruyor yarınız. Elektrik verildiğini görmüş de peki elektrik verildiğinde o hayvan ölüyor mu? Yoksa hareketsiz hale geliyor, bayılıyor mu? Vallahi bilmiyorum diyor insaflısı. Biz öyle veya böyle şunu diyelim. Elektrik şoku verildiğinde veya alnına e, kuvvetli bir şekilde vurulduğunda hayvan tıbben ölüyorsa o hayvanı sonra kessek dahi yenmez. Ama ölmüyor da, hareketsiz hale getirip, yani kesimini daha kolaylaştırmak için yapılıyorsa bu, o zaman yenir. Yani canlı hayvanı kesmiş oluyor. Ki ben yakında Avrupa'ya bir konferans için gittim geldim, orada da bu soru sorulduğunda, Mezbahada çalışan dedi ki hocam kestirirken hayvanın çabaladığını hissediyorsun. Kestikten sonra ayaklarını sallıyor diyor. Yani şok verildikten sonra ölmediğini görüyoruz. Kesilirken hareket var hayvanda. Yani kesilmenin onun üzerindeki etkisini hayvan tepkisiyle ortaya koyuyor diyor o. Ben bunu da demeyeyim şunu diyeyim eğer elektrik şokuyla veya alnına çok sert bir şekilde vurmak suretiyle tıbben veya baytar yönüyle diyelim bunu yine tıbben baytarın onayıyla öldü bu hayvan deniliyorsa ondan sonra kesilecek olursa o hayvan leş hükmünde dinimize göre yenmez. Kan yenmez. Kan haram kılınmıştır diyor. Cahiliye döneminde bir sığırı, bir deveyi, bir koyunu kestiklerinde akan kanı temiz bir kaba alırlarmış. Onu hayvanın bağırsağı içerisine doldururlar, su doldurur gibi kanı doldururlar. Güneşe asarlar, orada kuruturlarmış. Bağırsağın içerisinde kan kurutuluyor. Takır takır kuruduktan sonra zaman içerisinde alıyorlar, ateşin üstlerine koyuyorlar ve yiyorlarmış. Rabbim diyor ki bu da haramdır. Kan haramdır. Domuz eti haramdır. Hikmeti üzerine bir şey söylemiyorum bu terem dinleyenler. Yani domuz neden yinmez? Bazı hocalarımız biraz böyle e, anlı vaaz eden hocalarımız bilir misiniz domuz neden haram bulunmuştur? E, onlar Kur'an'la belirtilmemiş o hocanın söylediği. E, Hadis-i şerifle de belirtilmemiştir. Rabbimin ve Rasulünün söylemediğini ben söylemem. Ben Rabbim haram kıldığı için yemiyorum derim o kadar Dünyanın bütün ilim adamları bir araya gelseler Bunun faydalarını anlatsalar Kulağımın birinden girip birinden çıkar demem Kulağımdan girmez Rabbimin haram kıldığını Kimsenin onayına kimsenin oyuna ihtiyacı yoktur Allah'tan başkası için kesilenler Putlar adına kesilenler de yenmez Burada şu sorulabilir Soruluyor da Hocam işte gelin geliyor Evin önüne e, Orada işte gelin geldi diye Arabanın tekerinin oraya bir koyun yatırıyorlar Veya sığır yatırıyorlar Kesiliyor yenir mi? Yenir Bizim insanımız Müslüman insandır Koyununu orada Allah'a şükür için kesiyor. Onu nereden anlıyoruz? Keser adam Bismillahirrahmanirrahim diyor. Burada Allah'tan başkası için kesilen yenmez diyor. Yani put adına kesiyor. Onun için yenmez. Sevdiği bir e, büyük insan evine gelmiş. Bu siyasette olur, ilimde olur, ticarette olur, ağabeyse olur, dayısı olur, amcası olur, ne olursa olsun. Hemen ikram olsun diye bir hayvanı onun atının ayağı di, ön, dibine veya arabasının tekeri önüne yatırmış ama keserken Bismillahirrahmanirrahim diyor. Allah için kestiğini besmele ile ifade etmiş oluyor. Bunlar haramdır diyor ancak Zaruret anında haddi aşmadan hak, hakkı tecavüz haddi tecavüz etmeden yenebilir diyor Rabbim. Zaruret anında yenir. Hani susuzluktan ölmek üzere olan adama bir şişe şarap vermişler içer. Ne kadar onu susuzluktan kurtaracak kadar. Açlıktan ölmek üzere olan adama bir domuz eti vermişler, o da yer. Ne kadar? Açlığını giderecek kadar yer. Ona günah yoktur. فَلَا اِثْمَا Bunu yediğinden dolayı ona günah yoktur. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ Şüphesiz Allah Celle Celaluhu affedendir, merhamet edendir. İnne, Ladin yaktımun <Sessizlik> ma anzel Allahu min al-kitab ve yashteron bhi themen galila. Ulaik ma yakulun fi budun him illa Ve la yuklemhumullah yem al-qiyame. Ve Allahın kitapta indirdiklerini gizleyenler. Mesela bugünlerde bazı ayetleri Vaazet, vaazlarını almayan arkadaşlar var makalelerinde o ayetlere hiç değinmeyenler var yakın bir zamanda ayetin birini caminin önündeki e, ilan tahtasına yazdığından dolayı bir fırtına kopardı bazı basındaki dini imanı olmayan insanlar siz bu ayeti buraya nasıl yazarsınız dediler Bunu gören diğer bazı arkadaşlar da o tür ayetleri gündeme getirmemeye gayret gösteriyorlar Bu gizlemedir Kur'an-ı Kerim'in tefsirine başlamışsa bir adam Fatiha'dan Nasa kadar bütün ayetler okunacaktır Manası verilerek gidilecektir. Gizlemek yok. Hocam Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet var mı? Yani, yani avukat demiş ya bana damır lolol demiş. Lololololol etmeye başlamak gizlemek demektir. Veya Allah'ın ayetlerini az para karşılığında satanlar. Çok paraya satsalar olur mu? Çok dediğiniz ne? Az dediğiniz ne? Bunu sahabeden Abdullah bin Abbas'a sorulmuş da, bir ayet bütün dünyaya denktir. Yani terazinin bir kefesine bir ayeti koysanız, Elhamdülillahi Rabbil Alemin'i koysanız, öbür tarafına da dünyanın bütün dolarlarını, avrolarını, altınlarını, gümüşlerini, yakutlarını, incilerini, mercanlarını, ormanlarını, deniz ürünlerini, madenlerini, topraklarını, hepsini yani insansız bir dünyayı koysanız ayet, onun karşılığında satılsa çok ucuza gitmiş olur. Çünkü bütün kainat yıldızlarıyla beraber, yedi kat semasıyla beraber, Rabbimin kün deyivermesiyle vermesiyle oluşmuş Kur'an'ı ise Rabbimin kelamındandır Bu az para karşılığında Allah'ın kitabını satanlar Allah'ın kitabından gizleyenler onlar karınlarına ateş yerler diyor Rabbim Onların yedikleri karınlarında ateş olur. Allah onlarla konuşmaz kıyamet gününde. Onları temize de çıkarmaz kıyamet gününde. Onlar için acıklı azap vardır diyor Allah Celle Celalü. Ulai kellezine Onlar hidayeti verip sapıklığı satın alan kişiler. Ve le bil Allah affını verip Azabını satın alan kişiler. Fema asbarahum alenar. Bunlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklılarmış diyor Allah Celle Celalı onlar için. Yani bu adamın yaptıkları bunlar şu anda sanki kendilerini cehenneme dayanıklı kabul ediyorlar. Yakarsa yaksın bize bir şey yapmaz. Şu e, 50 yıllık 60 yıllık dünyamızı güzel eyleyelim. Trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon kere. Yani sonsuz senelerde cehenneme dayanırız canım. Nasıl dayanacağım? Elindeki çakmağı çak. Küçük parmağını bir yak bakalım bir Dayanabiliyor mu? O çakmağın ateşi de Cehennem ateşinin yanında Yani trilyon kere daha hafifletilmişi değil Daha az Hafifleti daha azdır Yani ateş olarak Hocalarımız çok güzel bir tarif yapmışlar Ayet değil hadis değil ama Yani yetmiş defa suda yıkanmış da Dünyaya indirilmiş ateş diye şiddetini ifade etmek için kullanılmış bir ifadedir. Ona bile dayanmıyor, dayanamıyoruz. Zâlike bi enne Allâha nezzelel kitâbe bil hak ve innellezîne ihtelefû fil kitâbi le fî şikâqin ba'îd. İşte böylece Allah Celle Celalühü kitabı doğru olarak, gerçek olarak indirdi. Allah'ın kitabında ihtilaf eden kişiler Derin bir ayrılığın, derin bir anlaşmazlığın içindedirler diyor Allah Celle Celaluhu. Biz Allah'ın nimetleriyle iç Allah'ın rahmeti içerisinde yaşıyoruz, Allah'ın nimetleri içerisinde yüzüyoruz, hava nimeti içerisinde yüzüyoruz, sıhhatini vermiş Rabbim bize, nimetlerini lütfetmiş, öyleyse... Allah Celle Celaluhu ile bağımızı koparmamaya dikkat edeceğiz. Bağımızda Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmaktır. Dinlediniz, dinlediğiniz için hepinize ben teşekkür ederim. Allah hepimizi affetsin, sevdiklerinin arasına katsın, peygamberine komşu etsin, cemalini görenlerden eylesin. İyi günler, hayırlı günler dilerim efendim.